Kendimde bir bitkinlik hissediyor, kurşun kalemle yazdığım için kesili veriyordum. Cebimde yarım bir çakı, bir deste anahtar vardı. Ama 5-10 para hak getire. Mezarlık kapısı kapatılınca dost doğru yerime gitmem gerekirdi belki. Ama karanlık ve boş odama şimdilik kalmama nihayet izin koparabildiğim boş bir teneke atölyesine karşı duyduğum o iç güdüğe benzer korku yüzünden yoluma devam ettim.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 Oturduğum yerden, sanki çil gümüş paralarla şişkin bu beyaz fişeğe bakıyor, külhan içinde sahiden de bir şeyler bulunduğuna kendimi inandırmaya çalışıyordum. Dimdik oturuyor, kağıt fişekte kaç para olduğunu bilmeyerek iteliyordum kendimi. Doğru bildim mi, benimdi para. Küçük, minyon onluk öreleri en altta, kenarları çentikli ili kronları da onların üstünde hayal ediyordum. Madeni paralarla doluydu fişek. Oturduğum yerde gözlerimi dört açmış kağıt fişeye bakıyor, gidip bu paraları gizlice iç etmek için kendime ayartmaya çalışıyordum. Derken polisin öksürdüğünü duydum. Aynı şeyi yapmak aklıma nereden esmişti? Kanepeden kalktım ve öksürdüm. İşitsin diye de üç kere tekrarladım öksürmemi. Bir gelse nasıl dağıtılırdı kağıt fişenin üstüne. Bu oyun çok hoşuma gidiyor. Keyfimden ellerimi ovuşturuyor. İçimden ağır küfürler savuruyordum. Umduğunu bulamayacaktı. Oynadığım bu madikten sonra cehennemin dibine kadar yolu vardı keratanın. Açlık başıma vurmuş, beni sarhoşa çevirmişti. Bir iki dakika sonra polis yaklaştı. Demir topuklarını kaldırımda takırdatarak, sağına soluna bakınarak geliyordu. Acele etmiyordu. Önünde bütün bir gece vardı nasıl olsa. Fişeği görmemişti. Ta yanıma geldi. Ondan sonra gördü. Birden durdu. Bakmaya başladı. Yerde duran beyaz cisim değerli bir şeye benziyordu. Bir miktar para mıydı yoksa? Bir miktar gümüş para. Ve polis yerden fişeği aldı. Hmm, hafif, pek de hafif. Belki kıymetli bir kalem, bir şapka iğnesi. Polis iri gözleriyle fişeği dikkatle açıp içine baktı. Ne güldüm, ne güldüm. Elimi dizime vurarak deliler gibi güldüm.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 Külaha atarken öksürdü. Bu kelimelere yenilerini ekliyor, Buna cazip ilaveler yapıyor, Cümleyi başka biçime sokup kuvvetlendiriyordum. Öksürdü. <gülüyor> Bu sözün her şeklini denedim. Neşem, gecenin geç saatlerine kadar sürdü. Sonra uykulu bir rehabet bastı üzerime. Hoş bir kesiklik, dağıtmaya kalkışmadım. Karanlık koyulaşmıştı epeyce. Hafif meltem,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 Elbiselerim sır sıklam olmuştu. Ayazı kollarımda, bacaklarımda hissediyordum. Karanlık daha da koyulaşmıştı. Karşımdaki polisin yüz atlarını güç bela seçebiliyordum. ''Hadi kalkın artık.'' dedi. Derhal kalktım. Tekrar yatmamı emretseydi ona da pek iyi derdim. Çok bitkindim. Üstelik adeta o anda açlığı yeniden duymaya başlamıştım. ''Az dur, sersem.'' diye seslendi polis ardımdan.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 ''Açlık iflamı kesiyordu. Ölmeyi, yok olmayı özledim. Duygulandım. Ağladım. Sefaletim bir türlü tükenmek bilmiyordu. Hansızın sokağın ortasında durdum. Vurdum ayağımı yere. Bastım küfrü. Ne demişti bana o? Sersem ha? Bana sersem demek nasılmış gösterirdim ben o polise. Dönüp gerisin geri koşmaya başladım. Öfkemden ateş püskürüyordum.''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 diye kendim kendi sözümü kestim. ''Ey işte, onun da anlayışı o kadar. Bu mazur göstermeyi tatminkar buldum. Onun anlayışını da, e işte, o kadar olduğunu kendime bir daha tekrar ettim. Sonra da geri döndüm. Yağmurla ıslanmış bu caddelerde gece yarıları bir deli gibi koş işin yoksa. Açlığın kemir işleri dayanılmaz bir hal alıyor, ben de rahat huzur bırakmıyordu.'' Karnımın hiç değilse böyle doyurayım de diye tekrar tekrar tükürüğümü yutuyor, faydasını göreceğe de benziyordum. İşte bu noktaya gelene kadar son haftalarda yiyecekten yana günlerim pek nasipsiz geçmiş, şu son zamanlarda eni konu kuvvetten düşmüştüm. Şansım yaver gitse de şu veya bu manevra sayesinde elime beş kron geçirsem bile bu para yeni bir açlık devresi üzerime çullanmadan tamamen kendime gelebilmeme kadar dayanmazdı bana.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 Hiç parasız kalınca açlığa katlanmamış mıydım? Otellerde mi oturmuş, ilk katlarda ayrı daireler mi tutmuştum? Bir izbede şu son kış içeriye yağan karlarla bütün dünyanın boşlayıp kaçtığı bir teneke atölyesinde barınıyordum. Bütün boğulup bitenlerden artık hiçbir şeyi anlayamıyordum, hiçbir şey. Yoluma devam ederken hep bunları düşündüm. Aklımda garazın yahut kıskançlığın zerresi yoktu, zerresi. Bir boyacı dükkanı önünde durdum. Camdan içeri baktım. Kapalı kutuların etiketlerini okumak istedim. Fakat karanlıktı çok. Aklıma esen bu yeni evesten ötürü kendi kendime içerleyerek, kutularda neler olduğunu öğrenemişime kızarak cama bir vurdum. Yoluma devam ettim. İleride bir polis gördüm. Adımlarımı hızlandırdım. Doğruca yanına gittim. Damdan düşer gibi. ''Saat on.'' dedim. ''Hayır.'' Cevabını verdi polis şaşırmış. Saat iki dedi. Saat on dedim. Saat on. Hırsından inleyerek bir iki adım daha attım. Elimi yumruk yapıp bunu biliniz ki saat ondur dedim. Durdu. Bir müddet düşündü. Dikkatle baktı bana. Hafallamıştı. Sonunda gayet sakin. Saat kaç olursa olsun evinize gitmenin tam vakti dedi.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 Steve Gore'daki galada saat ikilere kadar oturmuş, kapısının anahtarını unutmuş, evindeki cüzdanında birkaç binliği olan bir bey. Beyi yukarıya yedek odaya götürünüz. Gaz birdenbire söndü. Yavaş yavaş ve çekilerek değil de, garip bir şekilde ansızın söndü. Zipiri karanlıkta kaldım. Elimi göremiyor, çevremdeki beyaz duvarları, hiçbir şeyi göremiyordum. Yatmaktan başka ne yapılabilirdi? Soyundum. Fakat uyuyamadım. Bir zaman yattığım yerden karanlığı, kavrayamadığım uçsuz, bucaksız ve kalın karanlık kitlesini seyrettim. Aklıma sığdıramıyordum karanlığı. Bütün ölçülerin üstünde bir karanlıktı bu. Yakınlığı altında eziliyordum. Gözlerimi kapadım. Yarı sesli bir şarkı tutturdum. Boyalanmak için yatağa uzandım. Fakat boşuna. Karanlık, zihnimi kavramış,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 Ama aslında yeniden karanlıkla boğuşmak içindi bu yatışım. Dışarıda yağmur dinmiş, sesi duyulmaz olmuştu. Bir müddet sokaktaki ayak seslerine kulak verdim. Bir yayanın ayak sesleri uzaklaşıp kayboluncaya kadar içim rahat etmedi. Adımlarına bakılırsa bir polisti bu geçen. Birdenbire birkaç kere parmağımı şaklattım ve güldüm. Yatakta doğruldum. Dilde bu kelime yok henüz dedim. Onu ben buldum. Kubosa.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 Bir müddet yattığım yerde kaldım. Artık öleceğimi düşündüm. Birden doğruldum. Sert bir sesle sordum. Öleceğimi de kim söyledi? Kelimeyi buldum mu, bulmadım mı? Hangi manaya geldiğini tayin etmekte bana düşer. Sayıkladığımı işittim. Daha konuşurken anladım bunu. Cinnetin bir zafiyet, bir bitkinlik sayıklamasıydı. Fakat şuursuz değil. Delirdiğim düşüncesi beynimden bir şimşek gibi geçti. Korkuya uğramış yataktan fırladım. Sendirleyerek kapıya gittim. Açmak istedim. Kırmak için bir iki yüklendim. Kafamı duvarlara vurdum. Acı acı inledim. Parmaklarımı ısırdım. Ağladım ve küfrettim. Sessizdi her taraf. Sesimi duvarlar geri itiyordu. Hücrede uzun zaman bağırıp çağıramayacak kadar bitkin yere yıkıldım. Birdenbire gözüme... Duvarın yukarısındaki gri renkte bir dörtgen ilişti, beyazca bir parıltı, bir ihtimal, gün ışığıydı bu. Ah, öyle rahat bir nefes aldım ki, yüzü koyun yere uzandım. Bu mutlu parıltının sevinciyle ağladım, minnettarlığından hıçkırdım, pencereye doğru havayı öptüm, deli gibi hareketler yaptım. Bütün tasalarım bir anda silinip gitmişti.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 Fakat azizim, sizin burada işiniz ne? Hadisiyi anlattım. Yani geceki hikayeyi buyur ettim önlerine. İstifimi bozmadan, ulu orta yalan söyledim. Gayet samimi yalan söyledim. Maalesef dışarılarda oyalandım da, bir kahvede kapının da anahtarlarını kaybetmişim. Eh, olur böyle şeyler, dedi gülümsedi. Bari iyi uyudunuz mu? Bir bakan gibi cevabını verdim. Bir bakan gibi. Memnun oldum,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 Bir keresinde ben ona bir mektup yazı vermiştim üstelik. Duruyor, yutkunuyor, bir şey söylemek istiyordu. ''Hava güzel, şey, bugün ev sahibine kira vermem lazım. Bana bir iyilik etseniz de beş krom borç verseniz, sadece birkaç gün için. Siz bana evvelce de bir yardımda bulunmuştunuz.'' ''Hayır, mümkün değil, Yansolay.'' diye cevap verdim. ''Şimdilik imkansız, sonra belki, öğleden sonra belki.'' Merdivenleri güçlükle tırmanıp odama çıktım. Kendimi yatağa bırakarak başladım gülmeye. Şu hınzır sansa bakındı. Benden önce davranmıştı seyiz. Şerefim kurtulmuştu. Beş kuron. Allah esirgesin azizim. Aşevi hisse senetlerinden beş tane yahut akerde bir köşk de isteyebilirdim benden. Bu beş kuron düşüncesi beni kahkahayla güldürüyordu. Ne heriftim ben değil mi? Beş kuron. Hani tam da adamına çatmıştı doğrusu. Neşem artıyordu Koyverdim kendimi bu neşeye Öf be Bu yemek kokusu da ne Öğlene hazırlanan bu halis ve taze pirzola kokusu Öf be Bu iğrenç kokuyu defetmek için Penceremi hızla açtım Berton Yarım biftek Masaya dönüp yazarken dizlerimle desteklemek zorunda olduğum O kırık topal masaya Derin bir reverans yaptım Sordum Bir bardak şarap emreder misiniz efendim Hayır mı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 Yataktaki eski yeşil battaniyeyi bana birkaç ay önce Hans Pauli ödünç vermişti. Hans Pauli. Parmaklarımı şaklattım. Hans Pauli Patterson bana yardım etmelidir. Ve adresini hatırladım. Hans Pauli'yi nasıl da unutmuştum. Ne diye hemen kendisine müracaat etmediğim için bana çok gücenecekti şüphesiz. Derhal şapkamı başıma geçirdim. Kağıtlarımı toplayıp acele merdivenleri indim. ''Yen Solay'' diye seslendim ahıra. Sana öğleden sonra yardım edebileceğimi sanıyorum. Yüzde yüz. Belediyenin önünde saatin on biri geçmekte olduğunu gördüm. Derhal yazı işleri müdürüne gitmeye karar verdim. Kağıtlarımın sırada olup olmadığını kontrol için onun kapısı önünde durdum. Kağıtları dikkatle düzleyip yine cebine soktum. Kapıyı vurdum. İçeriye girerken kalbim küt küt atıyordu. Her zamanki yerindeydi. Makas. Çekinerek müdürü sordum. Cevap yok. Adam...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 Dört katlı bir evin tavan arasında oturan bir köylü talebeydi. Yani fakir bir adamdı Hans Pauli Peterson Ama bir kronu varsa esirgemezdi. Bu kronu alacağıma öyle emindim ki parayı şimdiden avucumda biliyordum. Yoluma devam ediyor, bu kronu düşünerek seviniyor, kendimi bu paradan yana emin hissediyordum. Sokak kapısına vardığımda kapıyı kapalı buldum. Zili çaldım. Üniversite talebesi Patterson'la görüşmek istiyorum dedim. İçeri girmek istedim. Ben odasını biliyorum. ''Üniversite talebesi Patterson'' diye tekrarladı hizmetçi kız. ''Tavan arasında oturuyordu. O mu? Buradan çıktı o. Nereye gittiğini bilmiyorum ama mektuplarının Tolbot Caddesi'nde Hermansın'a gönderilmesini söylemişti.'' Ve kız evin numarasını verdi. Ümit ve iman dolu Hans Pauli'nin adresini öğrenmek için Tolbot Caddesi'ne yollandım. ''Son çaremdi bu benim. Faydalanmaya mecburdum.'' Yolda yeni bir yapı çıktı karşıma. Binanın önünde birkaç düvyer tahta rendeliyorlardı. Yığının içinden temiz iki talaş aldım. Birini ağzıma attım. Ötekini ilerisi için cebime ve yoluma devam ettim. Açlıktan iniliyordum. Bir ekmekçi dükkanının vitrininde on örelik nefis ve kocaman bir ekmek gördüm. On öreye alınabilecek en büyük ekmekti bu. Üniversite talebesi Patterson'un adresini öğrenmeye geldim. Berthanker Caddesi, on numara, çatı odası. Oraya kadar gidecekseniz iki de mektubu var, lütfen götürür müsünüz? Aynı yollardan yine şehre yukarı yollandım. Yine dülgerlerin önünden geçtim. Şimdi az kapları dizlerinin arasında oturmuşlar, aşevinden aldıkları sıcacık yemeklerini yiyorlardı. Ekmekçi dükkanının önünden geçtim. Deminki ekmek eski yerinde durmuyordu. Nihayet yorgunluktan yarı ölü, Berthanker Caddesi'ni buldum.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 Ne güzel isim, bu ismi unutmayacağım. O halde yarım. Fakat o tek söz söylemedi ama bana inanmadığını ben hissettim pekala. Bu küçük sokak yosmasının bana inanmak istemeyişi karşısında kederimden ağladım. Tekrar çağırdım kızı. Hızla ceketimi açtım. Geleğimi vermek istedim ama boş gitme, dur biraz dedim. Yeleğim yoktu halbuki.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 ''Ben eve gider başka elek giyerim.'' ''Sokakta gürültü yasak.'' dedi polis. ''Haydi yallah.'' ve beni ileriye itti. ''Bunlar sizin kağıtlarınız mı?'' diye seslendi. ''Evet, hay kör şeytan, makalem, mühim yazılar. Bu savrulduk, ne bendeki?'' Kağıtlarımı topladım. Tamam ve muntazam olduklarına kanaat getirince, bir dakika bile oyalanmadan, sağa sola bakmadan, yazı işlerinin yolunu tuttum.''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 Düğme, düğmeydi neticede ama ben evirip çevirdim, tetkik ettim, yeniden farksızdılar. Fena fikir değildi hani, yarım çakımla düğmeleri keser, amcaya götürebilirim. Bu beş düğmeyi satabileceğim ümidi beni diriltti derhal. Görde bak olur bu iş dedim. Sevinci ağır basmıştı, hemen düğmeleri peş peşe kesmeye koyuldum. Bir yandan da içimden konuşuyordum. E işte, ne çare. Züğürtledik biraz Geçici bir para darlığı Kullanılmış mı dediniz Yanılıyorsunuz efendim Düğmelerini benden daha az kullanan biri varsa pes Ben ceketimi hiç iliklemem ki Hep önüm açık gezerim Bu bende bir alışkanlık haline gelmiştir Bu işte Yoo yo istemiyorsanız o başka Fakat On üreye bırakabilirim En azından Hayır hay Allah almaya mecbursunuz diyen kim size Fazla konuşmayın, rahat bırakın beni. Hay hay, çağırın polisi. Çağırmazsan hatırın kalır. Siz polisi getirinceye kadar ben burada beklerim. Bir şeyinizi de çalacak değilim. Eh, uğurlar olsun, güle güle. İsmim Tangendir. Dışarılarda fazla oyalandım da. Merdivenlerden birisi iniyordu. Bir anda gerçeklere döndüm. Makası tanıdım. Düğmelerimi çabucak cebime soktum. Geçip gitmek istedi. Selamıma karşılık bile vermedi.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 Heyecandan boğulur gibiydim. Kendime cesaret vermek için dişlerimi sıktım. Kapıyı vurup müdürün hususi bürosuna girdim. ''Merhaba, siz misiniz?'' diye sordu dostça. ''Buyurun, oturun.'' O anda bana kapıyı gösterseydi daha iyiydi. Gözlerimin yaşardığını hissettim. ''Afkınızı dilerim.'' dedim. ''Oturunuz.'' diye tekrar etti. ''Oturdum. Yeni bir makale yazdığımı söyledim.''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 Ağzıma aldım. Faydasını da gördüm tekrar. Bunu ne diye daha önce yapmamıştım. Utan, utan dedim yüksek sesle. Bu adamdan bir kron istemek, onu yeniden müşkül durumda bırakmak. Nereden de aklına esti. Böyle bir yüzsüzlüğü aklımdan geçirdiğim için müthiş kabalaştım kendime karşı. Vallahi de billahi de pintiliğin bu derecesini işitmemiştim dedim. Bir krona ihtiyacım var diye sen koş git adama. Gözlerini oymaya kalkış neredeyse. Rezil köpek. Hadi, marş. Hızlı, daha hızlı it herif. Gösteririm ben sana. Kendimi cezalandırmak için koşmaya başladım. Atlıya sıçraya caddenin birini bitirip ötekine başlıyordum. İtiraz dinlemez seslenişlerle kendimi ileriye itiyor. Durmak istediğim mi dilsiz ve öfkeli için için bağırıyordum kendime. Bu şekilde daha yukarılara, Pleistra diye kadar gelmiştim. Nihayet daha fazla koşamadığım için, Hırsından bayağı uluyarak kesilip kalınca zangır zangır titreyen gövdemi bir merdiven basamağına bıraktım. Dur dedim ve kendime adam akıllı hırpalamak için tekrar kalktım ayağı. Kendimi ayakta durmaya zorladım. Güldüm kendi halime. Kendi sefaletimle alay ettim. Nihayet dakikalarca sonra bir baş işaretiyle kendime oturma izni verdim.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 Paşa kitap girdim. Adres rehberinde rahip Levison'un oturduğu yeri buldum. Yola koyuldum. Göster kendini, dedim. Yalnız aptatlığın yüzümü yok. Vicdan mı dedin? Delilik etme. Bu yoksulluğunda vicdan neyine senin? Karnın aç, çok aç. Ve sen ilk defa önemli ve zaruri bir şey istemeye gidiyorsun. Fakat başını omzuna yatırman, sözlerini dokunaklı söylemen şart. Yapamaz mısın? O takdirde seninle bir adım bile atmayacağımı bilirsin. Sonra şu da var. Dalalettesin. Geceleri karanlığın kuvvetleriyle, insana dehşet salan o sessiz ve koca ifritlerle boğuşuyorsun. Açsın, ekmeğin, susuzsun, sütün şarabın yok. Bak ne hallere düştün. Kaldın karanlıklarda, lambanda bir damla yağan yok. Fakat Tanrı'nın keremine inanıyorsun. İmanını zayi etmedin henüz, hamdolsun. Tanrı'nın keremine bu kadar inandığına göre ellerini kavuşturmalısın. Dünyalığa gelince her çeşit dünyalıktan nefret etmen gerekir. Dua kitabı ise, o da başka, dua kitabı bir iki kronluk bir hatıradır. Rahibin kapısı önünde durdum, okudum. Görüşme saatleri on ikiden dörde kadar. Şimdi aptallığın lüzumu yok, dedim. Bu işi ciddi tutmak gerek.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 ''Hava çok güzel, evet. Acaba hanımefendi de mi sokağa çıktı?'' ''Hayır, fakat romatizması var, kanepede yatıyor, yerinden kımıldayamıyor.'' ''Bir haber bırakacak, bir şey söyleyecek misiniz?'' ''Yoo, hayır. Ben sık sık böyle gezintilere çıkarım. Biraz hareket etmiş olmak için öğle yemeğinden sonra dolaşmak çok iyidir.'' Dönüş yolunu tuttum. Daha fazla çene çalmanın ne faydası vardı? Hem sonra başım dönüyordu. Neredeyse yığılıp kalacaktım yere. Görüşme saatleri on ikiden dörde kadar. Bir saat geç gelmiştim. Kerem inayet saati geçmişti. Stortor'da kilise yanındaki kanepelerden birine oturdum. Allah'ım her şeyi ne kadar da kara görüyordum artık. Ağlamıyordum, pek yorgundum çünkü. Istırabın son perdesinde bir şey yapmayı düşünmeden hareketsiz oturuyor, açlıktan ölüyordum. Bağrım iltihaplanmıştı herhalde. İçim öyle fena yanıyordu ki, talaş inemem artık para yetmez olmuş, bu boşuna gayretten çenelerim tutulmuştu. Çenelerimi yormaktan vazgeçtim. Bıraktım işi oluruna. Üstelik yolda bulup hemen kemirmeye başladığım bir parça portakal kabuğu midemi bulandırmıştı. Hastaydım. Bileğimdeki atardamarlar mavi mavi şişmişlerdi. Ne unmuştum? Bütün gün bir kron uğruna taban tepmiştim.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 Bir an bile oyalanmadan yahut kararımda tereddüt etmeden yatağa gittim. Hans Pauli'nin battaniyesini yuvarlayıp dürdüm. Aklıma gelen bu mükemmel fikir de beni kurtaramazsa bu iş bir acayip bitecekti. İçimde beliren aptalca düşünceler bana tesir etmiyordu. Hepsini defettim bir yana. Evliya değildim ben. Bir fazilet örneği değildim. Aklım başımdaydı henüz. Battaniyeyi koltuğuma sıkıştırdım. Stener Caddesi'ndeki beş numaraya gittim. Kapıyı vurdum. İlk defa o büyük ve yabancı salona ayak bastım. Kapıda çıngırak, başımın üzerinde mahzun mahzun birkaç kere çaldı. Yandaki odadan bir adam çıktı. Ağzı yemek dolu, lokmalarını çiğniye çiğniye geldi. Tezgahın gerisine dikildi. ''Gözlüğümü rehin bıraksam bana yarım krom verir misiniz?'' dedim. Birkaç gün içinde gelir, gözlüğü geri alırım. ''Nasıl? Çerçevesi demirden değil mi?'' ''Evet. Yok istemem.'' ''Öyle.''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 Odaya, öyle fazla geçlere kalmadan dönebilirdim nasıl olsa. Uykuyla boğuşuyor, düşünüyor, tarifsiz acılar çekiyordum. Ufak bir taç parçası bulmuştum. Temizleyip ağzıma attım. Dilimin üzerinde bir şey olsun diyerek. Bu hariç kımıldamıyor, gözlerimi bile kıpırdatmıyordum. İnsanlar gelip gidiyor, araba takırtıları, at batırtıları, sesler havayı dolduruyordu. Fakat ben bir de düğmelerle teşebbüse geçmeyecek miydim? Bir şeye yaramayacaktı tabii, üstelik hastaydım da. Ama düşününce dönüşte nasıl olsa amcanın önünden geçmem gerekiyordu. Nihayet yerimden kalktım. Güç halle yavaş ve sendeleyerek yürümeye başladım caddelerde. Kaşlarımın üzerinde yakıcı bir ıstırap hissediyordum. Bir ateş nöbeti yaklaşıyor ve ben mümkün mertebe ayağımı çabuk tutmaya bakıyordum. Yine ekmekçi dükkanının önünden geçtim. Ekmek yine yerinde duruyordu. Yapmacık bir kararla burada durmaya gelmez dedim. Fakat içeri girsem de bir lokma ekmek rica etsem bu düşünce bir şimşek, bir parıltı gibi vurdu geçti zihnimden. Boşver diye fısıldayıp başımı salladım. Kendimle alay ederek yola devam ettim. Bu dükkanlardan bir şey istemenin faydasızlığını biliyordum pekala. Vurgancılar geçidinde bir kapı aralığında bir çift fısıldaşıyordu. Az ileride bir kız camdan başını uzattı. Gayet sakin görünüşüyle bin bir şey düşündüğü belliydi. Ve kız sokağa çıktı. Ne haber moruk? Ya sen hasta mısın? Aman Allah korusun, bu surat ne böyle? Ve kız hemen geri kaçtı. Birden durdum. Ne vardı suratımda? Sahiden de ölmeye mi başlamıştım? Belimi yanaklarımda gezdirdim. Avurtlarım çökük tabii.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 Son parlayış, son deprenişti bu. Aman Allah korusun, bu surat ne böyle? Memlekette işe imsali bulunmayan bir kelle götürüyor. Aman Allah korusun. Bir hamalı tuz buz edebilecek kuvvette bir çift yumruk taşıyor ve Kristiyana şehrinin göbeğinde suratım suratlıktan çıkacak kadar açlık çekiyordum. Ne işti bu? Bir beygir gibi ha babam ha kendimi zorlamış, gece gündüz gözlerim önüme akıncaya kadar okumuş, çalışmış,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 Yanımdan geçenlere dikkat bile etmiyordum. Kendime işkence etmeye başlamıştım tekrar. Alnımı kasten sokak fenerlerine çarpıyor, tırnaklarımı avuçlarıma batırıyor, düzgün konuşamadığımı öfkemden kudurarak dilimi ısırıyor, canım yandıkça deliler gibi gülüyordum. Evet ama ne yapacağım dedim sonunda. Ayağımı geri vurarak birkaç kere tekrarladım. Ne yapacağım? Yanımdan bir bey geçiyordu. Gülümseyerek hatırlattı. ''Gidip bir odaya kapatın kendinizi.''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 İşte ben yalnız bir bunu istemiyordum. Önümde açık, başka yollar yok muydu sanki? Bir de onları deneyecektim. Daha çok gayret sarf edecek, vaktimi buna harcayacak, bıkıp usanmadan kapı kapı dolaşacaktım. Bir müzik dükkanını işleten Sisler vardı mesela. Ben ona henüz hiç gitmemiştim ki. Bir çaresi bulunur da elbet. Hem yürüyor hem konuşuyordum. Sonunda heyecanımdan yine ağlamaya başladım. Beni odalara kapatmasınlar da. Sisler. Bu tanrının bir işareti miydi yoksa? Ben bu ismi herhalde sebepsiz hatırlamamıştım. Üstelik çok da uzaktaydı Sıslım'ın dükkanı. Ama ne olursa olsun bir de ona gitmek istiyordum. Yavaş yürür, arada dinlenirdim. Dükkanın yerini biliyordum. Eskiden ara sıra giderdim. Ferah günlerimde ondan birkaç nota satın almıştım. Ondan yarım kron istemem doğru muydu? Sıkılırdı belki. Bir kron istemeliydim. Dükkana vardım. Patron nerede diye sordum.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 O güzel başını salladı Hayır dedi Sadece hayır Ne bir açıklama ne de Başkaca bir söz Dizlerim şiddetle titriyordu Küçük cilalı parmaklığa Yaslandım bir daha denemem Gerekiyordu Buradan çok uzakta Waterland'da durup dururken Ben onun ismini ne diye hatırlamıştım Sol bir örümde Bir iki kasılma oldu Terlemeye başladım hmm, Çok dardayım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 Adımlarını yüze kadar say dedim. Sonra talihimizi bir daha deneyelim. Elbet bir çaresi bulunur. İç çamaşırı satan küçük bir mağazaydı. Daha önce hiç girmediğim bir dükkan. Tezgah gerisinde bir adam, arka planda kapısı porselen plakalı bir yazağane. Sıra sıra dolu raflar. Son müşterinin yanağa gamzeli bir genç kadının dükkandan çıkmasını bekledim. Ne de mesut görünüyordu. ceketi toplu yığını ile tutturulmuş ben Kadının dikkatini çekmek istemedim. Başımı çevirdim. Arzunuz? diye sordu tezgahtar. Patron burada mı? dedim. Bir dağ gezisi yapmaya, Haymına gitti. Cevabını verdi. Hususi bir iş miydi? Birkaç öğre isteyecektim. Ekmek alabilmek için dedim. Gülümsemeye çalıştım. Açım. Beş param yok. O halde siz de benim kadar zenginsiniz dedi. İplik paketlerini düzeltmeye koyuldu. ''Beni boş çevirmeyiniz, ne olur?'' dedim. Birdenbire sırtımdan aşağı soğuk bir ürperme hissettim. Açlıktan ölüyordum. Günlerdir ağzıma lokma koymadım. Tek söz söylemeden gayet ciddi, peş peşe ceplerinin içine dışına çevirmeye başladı. ''İnanmıyor musunuz?'' ''Yalnız beş örecik'' dedim. ''Bir iki gün içinde bunu size on öre olarak iade ederim.'' ''Yahu kasadan mı çalayım istiyorsunuz?'' diye sordu sabırsız.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 Her şeyden önce gönlümü pek tutmam gerekiyordu. Öf be, iğrençti. İnan olsun, kendimden iğreniyordum. Bütün imitler suya düştü mü, her şey bitti demektir. Ahırdan bir avuç da mı çalamazdım? Bir ışık çizgisi, bir parıltı, ahırın kilitli olduğunu biliyordum. Sükunetle katlamıyor, bir salyangoz gidişiyle eve doğru sürükleniyordum. Susamıştım. İsabet ki koca günde bu ilk defa su içebileceğim bir yer arandım. Pazar yerinden çok uzaklardaydım. Bir kimsenin kapısını da çalmak istemiyordum. Barındığım yere kadar sabredebilirdim ihtimal. Sürse sürse çeyrek saat sürerdi yolum. O bir yudum suyu da midemde tutabileceğim söylenemezdi pek. Midem hiçbir şeyi kaldırmıyor, yuttuğum tükrük bile bana öğürtü veriyordu. Fakat düğmeler... Düğmeleri denememiştim henüz. Birden durdum.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 Sıkıntılı akşamlarda sığındığım, kanımı emmiş o dostum nasıl da tanıyıverdim. Varım yoğum ardarda arda hep onun içinde kaybolmuş, baba evinden kalma öteberim, son kitabın hep o depoda elimden çıkmıştı. Açık arttırma günleri oraya gidip satışları seyretmekten zevk duyar, kitaplarımın iyi elleri geçtiğini görürsem sevinirdim. Saatimi aktör Mageleyan satın almıştı da ben bundan adeta gurur duymuştum.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 Kalbim bir çekiç gibi vuruyordu. Adam her zamanki haliyle gülerek karşıma geldi. Avuçlarını tezgaha dayadı. Hiçbir şey demeden yüzüme baktı. ''Şey, şunları getirdim. Hani sormak istedim, işinize yarar mı?'' diye. ''Evde ne fazlalık, emin olun can sıkıyor. Şu üç dört düğme.'' ''Nedir, ne düğmesi?'' dedi. Ve bakışlarını aşağıya elime indirdi. ''Bunlara karşılık bana birkaç öre verebilir misiniz?'' Siz ne münasip görürseniz tamamen takdirinize bırakıyorum. Düğmeleri mi? Hayretler içinde yüzme baka kaldı amca. Bu düğmeleri mi? Sadece bir sigara falan. Hani geçiyordum da bir uğur iyi vereyim dedim. İhtiyar rehinci güldü. Hiç sesini çıkarmadan tekrar masasına gitti. Yine eli boylunda kalmıştım. Fazla bir şey ummamış olmama rağmen bana bir yardımı dokunur sanmıştım yine de. Bu gülüş.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 Yedi buçuk diyorsun. Fakat saat şimdi sekiz. Aşağıya bırakacağım saat avucumda duruyor. İn aşağı bakalım. Seni aç fasit seni. Senin için en azından bir beş kuron alırım ben. Ve beni dürtükleyerek depoya soktu. İkinci bölümün sonu